Ya Allahu Rabbul Alamin, ilaaka nas'a, ya Allahu Rabbul Alamin, ilaaka nas'a, ya Efendim bir de mesela hitabet sanatı diyorlar. Yani bu bir sanat, güzel hatiplik yapabilmek, güzel konuşabilmek bir sanat. Hitabet sanatı. Efendim. Güzel yazı yazma sanatı. Sanat diyorlar, böyle şeyler. Doğru. O da bir güzel iştir. Kolay değildir. Ben de diyorum ki kulluk sanatı. Allah'a güzel kulluk. Kulluk sanatı nedir? demiştik? Dervişlikte insan Allah'a böyle manevi yönünü de işin düşünerek, kalbin temizliğini de düşünerek, duyguların pırıl pırıl güzel olmasını da düşünerek ahlakın, edebin tam en güzel tarzda olmasını da düşünerek Allah'a güzel kılık etme sanatı. Dervişlik diyor. Dervişlik yoksa sadece kesbih demek değil. Bunu sonların için diyor ki şiirinde ele geleni yersin haram helal demeden. Ele geleni yersin dire geleni dersin. Böyle dervişlik mi olur? Sen derviş olamazsın. Ne yapacak? Haram mı helal diye kontrol edecek? Haram yemeyecek. Birine de her geleni söylemeyecek, güzel şeyler söyleyecek, sevaplı şeyler söyleyecek, Allah'ın sevdiği şeyleri söyleyecek, karşı tarafın gönlüne azet şeyler söyleyecek, hakkı söyleyecek, hakikati söyleyecek. E her şeyin böyle bir efendim, e, inceliği var, işte dervişlik onu öğretiyor. Güzel kulluk etme sanatı. Dervişlik nedir? Allah'a güzel kulluk etme sanatı. Onun için eski büyük ömrüya Allah'ın hayatına okuduğunuz zaman, ne yaptığını dinlediğiniz zaman bakıyorsunuz ki Allah Allah ya benim anladığım gibi değil bu insanlar bu evler değişik Allah Allah ben derliştiği başka türlü sanıyordum bunlar neyse başka türlüymüş diye insan efendim, onların hayatlarından ibret alıyor uyanıyor, intibaha geliyor onun için cumartesi günleri şeyde Mustafa Nezmi Camii'nde karşı tarafta Tabakatus Sofiye'yi okuyoruz yani büyük evliya Allah'ın Sofilerin hayatlarını okuyoruz ne kadar önemli, ne kadar güzel. Mesela gün akşam Cüneyd-i diye Hazretleri'ni okuduk ne diyor? Vekâne Fakîhen işte, Cüneyd-i Bağdadi'nin hayatını anlatırken diyor ki fakir iyidir. Fakir ne demek? Fıkıh çok iyi bilen demek. Hocası çok büyük, zamanın müctehid alimlerindenmiş Fıkrıh ve hocası. Hocasının halkasında Cüneyd-i Bağdadi sorulan soruları verecek seviyeye yükselmiş. Hocasının halkasında fetva görürdü, kendi yurt değil ki halka hocasının kocasının halkasında fetva görürdü diyor. Yani, büyük gelmişlik, Allahlık büyük efendim mutasavvıflık nasıl oluyor? Din bilgisi oluyor, oluyor. Efendim, müftüler kadar iyi bilecek, müştehidler gibi iyi bilecek, bu bilgisini Allah'ın rızasını kazanmakta kullanacak aklını, fikrini efendim Allah'ın rızası kazanmakta kullanacak. Birisi, mesela evliyallah'tan birisi getirmişler al sana sadaka. Para verme. El uzatmışlar. Şöyle bir göleplemiş. Şöyle bir tereddif geçirmiş. Çabuk intikal ediyor mübarekte. Almış parayı. Demişler ki yanına yanaşıp, efendim siz almazdınız böyle fukara ve sadaka verilir gibi, sadaka filan almazdınız, niye aldınız? Reddetsem, ne, ne, redde, reddetmekte nefsimin izzetini, kabul etmekte de nefsimin zimletini gördüm. Nefsimin zimletini izzetine tercih, tercih ettim diye. Ne demek bu? Yani, sadakayı almak nedir? Küçültür insanı. bir sana gelse, aç bakayım orucunu, al sana bakalım senden şu benim hayratım, hasenatım her içinde. Hukurunuzu kesinmez misin? Neden? Almak zor. Vermek? Vermek insanı kabartır. Yani hoşuna gider. O ne veriyorsun, buna veriyorsun, hoşuna gider. Herkes Allah razı olsun, Allah hındır versin, bilmem ne filan dedikçe insanın hoşuna gider. E, birisine de sen para verdiğin zaman git ya bir fakire ver, benim ihtiyacım yok. Bu yani nefsine zor geldiğinden kabul etmiyor mesela. Şimdi bunları düşünüyor içinde Bunları düşünüyor, diyor ki nefsimin hoşuna gitmeyen işi yapıyor, azı Tabi alacak, öbür başka fakire verecek. Ama Allah'ın hormonunu reddetmenin izzetine tercih ediyor. Nefsi hor olsun diye. Birisi kafasını kesmeye götürüyorlarmış dervişlerden. Yani bu mübareklerin hallerini anlatmak için söylüyoruz bunu. Gibi tutmuşlar, elleri bağlı yatıracaklar, kafasını kesecekler. Kesecek, ölecek. Yolda söylüyor kendilerine, ey nefsin diyor, söyle bakalım diyor, hep Allah'a teslim olmak, razı olmak, kadere rıza göstermek der, görürdün, İşte bak şimdi haksız görürsene, kesmeye getiriyorlar kafanı, e bak bu haksızlıklar, masum olduğun halde kafanı kesmeye, bir zanla bir iftira yanlış olarak kesmeye getiriyorlar. Söyle bakalım, şimdi de kadere razı mısın? bak bir ters bir kader işte, kafanı kesmeye götürüyorlar şöyle kendi kendine sormuş sende kendinden cevap beklemiş nefsimden hiç itiraz eh, ne yapasın demek hayatınız bu kadarmış demek Allah böyle takdir etmiş eh pekala eyvallah Allah Allah tam Cevlet'in yanına kadar gitmiş orada birisi bağırmış dur kaksızlık oluyor filan diye şeyden dönmüş Cevlet'in yanından dönmüş ama sözü çok önemli. Vallahi diyor, kafanın kesilmesinden halasına değil, halas olmak kurtulmak demek ki, kafanın kesilmesinden halasına değil, o andaki ihlasına seviniyorum diyor. O zaman kendi kendine sordu da, iltiraz yok ya, o andaki o ihlasına seviniyor, seviniyor. Neyse öyle dedim diye, ya bir de olur böyle şey ya hayallah bilmem ne filan deseydin. Bazı geriye bir mesele soruyor bize. ben anlatıyorlar. Birisi bir mesele sormuş. Ben de o meseleye bir cevap vermişim. Efendim sana girdiği işte bir problemle karşılaşmış. O problemden dolayı fevevan etmiş, bağırmış, çağırmış, kızmış, masa yumruklamış filan sağ sola çatmış. Ondan sonra da yani bana karşı biraz böyle söyler söylemiş filan diye arkadaş anlatırken ee kaybetti yani sormasaydın bana ne soruyor? Mesela bana soruyor ben de Allah rızası için bir cevap vermişim sonra işte bir sıkışıklık olunca hop kabahat bize geliyor kusur kendisinde kabahat bize geliyor efendim kendisinin çok daha fazla kusuru var o zaman bize karşı sevgisinde bağlılığında zelzele Me meydana gelmiş yani onu kusuru evet yani denmişlerin İmtihan olduğu zaman, bak mesela önüne gidersen Allah'a itirazı yok. Ama böyle ikisinin menfaatında birazcık oynamı olduğunda hocasına itirazı var. Tabi hoca nihayet Allah'ın bir konudur da, olsun hocaya da bağımlılık sözü vermedi mi? Ne oluyor? Kabahat yok. Hocası ondan kilometrelerce uzaklar. Açmış bir mesele sormuş, cevap vermesen bir türlü cevap versen bir türlü. bir de hak bir şeyi söylemişiz yani. Sormana göre zaten söyleniyor. Söylediğimizde yanlış değil. Sözümüzü dinlememişler. İşte bir olacak okulunca kadar şey bize karşı olan bağlılığın sarsılıyor. Bu ne? İmtihanı kaybetmek. Allah da böyle imtihan eder insan. O zaman kaybolur. Yalancısı kaybolur. Efendim, zarar eder. Evet. İkinci hadis-i geçiyoruz. Birinci hadis-i şerif bu. Allah hepimizi güzel kulluk yapma muvaffak eylesin, zikrinde, şükürde göründürsün, zikrinden, şükürden ayırmasın, güzel kulluğunda kusur işlettirmesin, o yoldan saptırmasın, cennet ile cemal ile ama lütfuyla fazla kelemiyle bizim bir şey kazanacağımız olduğundan değil, lütfuyla bizi cennet cemaliyle cemal ile nişaref İkinci evet. hadis şerif, inna ve mele la yusallimu ala s-saffi mukaddame wa alladhi yunfaru lahu nadsaatihi wa yusaddiquhu man min rabbin layabisi wala min nisr <gülüyor> ille i̇şte, man samna ma'ahu sayara Rasulullah fi ma qala Jama'a Tu rada Ahmed ibn Hanbal rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir Alibbera, yani Elbera İbn-i Azib radiyallahu aleyhi ve Ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayete göre. İnnallâhe Hüçşüfeyefki Allah-u Teâlâ Hazretleri ve melaiketehu ve melekleri yusallûbe salatu selam ederler. Alessaffülmukaddemi Öndeki safa salatü selam ederler. Yani, yani Allah'ın salatü selamı nedir? Rahmeti ve Meleklerin salatü selamı nedir? Duasıdır. Allah en ön saftaki öndeki mukaddem daha öndeki mukaddem saftakine efendim ee, rahmet eder. Melekler de dua eder. Bu nedir? Bu camiye evvel gelenin mükafatıdır. Camiye evvel gelen yürü yurur, yurur, yor, ön tarafta oturur. Daha sonra gelen yanına oturur, yanına oturur, o saat dolunca arkaya geçer, oturur. O saat dolunca üçüncü saat, beşinci saat, nihayet cami dolar. Camiye ilk gelen mükafatı daha fazla olur. Cuma namazında da böyledir, başka zaman da böyledir. Çünkü camiye girdiğin insan namazı beklemek için durduğu müddetçe namazda ilişkili sebep alır. Camiye durduğu Cami Allah'ın evi olduğundan camiye gelene Allah mutlaka mükafatlar verir, ev sahibi olarak. Onun için erken gelmek, Kur'an okumak, zikir etmek, tesbih edemek, Allah'ın senizi o şekilde namaz kılmak gibi faaliyetlerle efendim zamanı değerlendirmeli Camiye erken gelip Kimse camiye girmiyor, efendim dışarıda batıp geçiriyor. Bütün Anadolu'da filan gördüğünüz böyle namaz vaktine kadar dışarıda güneş, güneşlenirler. Girmezler içeriye. Ben de şöyle öyle bir yere gittim mi Esselamu Aleyküm derim duran Hacıbalara babalara kumrular gibi böyle dışarıda güneşlenirler. Girmezler içeriye. Hemen içeriye Dışarıda ne işin var? İçeride kızanç. içeride dışarıda durma sevap yok. İçeri girmekte sevap var. Hele ezandan öyle namaz namazı beklemekte çok sevap var. Hele ne kadar erken girersin sevabı o kadar çok. Hele içeride ibadet ettikçe, namaz kıldıkça, Kur'an okudukça, zikir ettikçe ayrıca sevap var. Onun için mümkün o kadar ön sefak gitmeye çalışmak lazım. Peki hocam, bir soru. Cani kalabalık ama ben de kurmazım, omuzları ayıra ayıra, omuzlardan atlaya atlaya, hoppada, hoppada, hoppada, hoppada, hoppada, hoppada, her şafa gittim. Bu değil. Boş yer gidersin. Boş yer varsa kimseyi ezalandırmadan gidersin. Ama insanların omuzlarına basarak veya omuzlarını ayırarak, rahatsız ederek ölen gidilmez. Önceden gelseydi. Melekler gireş sırasına göre yazarlar. Önceden gelseydi. Önceden gelemeyince başkasının sonradan kurulazlık edip öne gelme ki hakkı alamazsın. Önceden gelmek lazım. Caminin kıymetini bilmek lazım. Camideki zamanı değerlendirecek ilham seviyesinde olmak lazım. Kimisi içeride sıkılıyor, ne yapayım ben içeride o oh canım sıkıldı. Ee, demek ki sen, pişmemişsin de hamsı da onda. Ya fırçada bulmuşsun içinde Allah'la baş başa Allah'ın evinde zikir derin kopa la ilahe illallah ve esmaullah ve şua Allah ve şua Allah ve yandan da şua bu konuda Hadi şerifler okumza. Subhanallah ve ve la ilaha illallah ve tekbir. Allahu ekber ve la ilaha Ne kadar hizmetine teşekkürler bunlar. Kur'an okuyor. <gülüyor> Kur'an okuyorsunuz. 60 yaşına geliyor, 80 yaşına geliyor bizim hatma i Haciyanımızda Erem Meşrah okumayı söylüyoruz ben bilmiyorum diyor emrinden ne geçirdin sen? alışmamışız içeri girip çalışmaya alışmamışız Kur'an-ı Kerim okumaya alışmamışız özlerimi arttıracağım diye bir büyüğü yerleştirmemişiz içimize efendim dışarıda oturuyoruz şadırların kenarında bahçenin kenarında efendim vesaire İçeri girip Kur'an özlerine ezberlememiş. İnsanların cennetteki derecesi ayetleri ne kadar çok ayet o kadar. Ona göre artıcı. Evet. Şimdi bu bilir. Allah rahmet ediyor. Melekler dua ediyor. Ön saftakilere. Daha önceki saftakilere. Ne güzel. Bu bir. İkincisi Vey mevzi yunferin yahu mettesavtihî Mezine gelince, onun sesinin gittiği yere kadar malkürat olur mezin. Yani malkürat ilahiyeye o yüksekte masar olur. Yani ne kadar çok sesi duyabiliyorsa ileriye kadar o kadar mükafatı çok olur. Başka? Kim o müezzinin ezanını duyarsa onu tasdik ederler. Allah-u Ekber diyor. Allah-u Ekber. Tamam. Eşhedü illâ illâ illallah diyor. Eşhedü illâ illâ illallah. Tamam. Salatu tamam. hayrû minen nevn. Namaz uykudan daha hayır budur. Ey Müslümanlar uyumayın, kalkın sabah namazına gelin diyor. Sabahlar bir müezzin böyle bağırıyor. Diyen ne diyor? Sadak da ve de. Ya yühe mevzi. Ey ezan okuyan kardeşim, doğru söyledin, neyi söyledin demek gerekiyor yani. Evet. Mevzinin böyle sesinin gittiği yerdeki bütün diyenler hepsi onu tasvih ederler ve ona şehadet ederler, Ahirette de şehadet ederler. Min bin ve Yâbis'in yaş kuru ne varsa yani her şey yani yaş ağaçtır, yapraktır, çiçekdir vesairedir, canlıdır kuru efendim topraktır taştır vesairedir dağdır, onların hepsi efendim onu e, şey yapar e, tasdik eder ahirettedir, şehadet eder evet yarabbi bu senin dinini bağra bağra, semalara insanları çağıra çağıra ilan etti, iyi bir iş yaptı bir de şahidiz diye tasdik ederler onun iyiliğini, böyle bu mistli, ecili, mensalla mahu müezzine, onunla beraber namaz kılanların kıldıkları namazdan kazandıkları sevabın bir misli kadar ecü müezzine de ek olarak verilir Bakalım başka peşlerin müezzine falan var bari Bundan kârması az bulunur yani. Müezzin çağırdı Camiye geldik, biz namaz kılıyoruz, bir sevap kazanık. Tamam, bana dokunmuyor Allah. Senin sevabın sende. Müezzine de senin sevabının misli veriyor. Neden? O çağırdı ya. Hayır evet, Allah, selah ne demek? Namazı gelin, haydi. Dedi, haa, ezan okunuyor dedin, sen de atlası aldın, geldin. İşte o çağırmanın bereketinden namaz kılan, onunla beraber namaz kılan insanların sevaplarının birisi müezzine veriliyor. Yaşadı müezzinden. Tabii, böyle münaveden eşreze en la ilahe illallah demeye bu kadar mükafat verilince insanlara doğru yola için, çekmek için, irşat ve tedbir çalışmaları yapanların sevabının ne kadar büyük olduğunu da oradan hatırlayın. Bir şey bir hadisi söyleyeyim. mena ve menaiketehu yusallune alemdezine yasallune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 Salatu selam ederler. kime? alan denizi ne varsa safları doldurup insanların arasında birleştirenlere. Veren, şedd Kim bir aralığı, bendeki safların boşluğunu aralığını kim doldurmak suretiyle kapatıp doldulur, doldurursa, safı tamamlarsa <gülüyor> <gülüyor> Allah اللّٰهُ بِهَا دَرِجِي اتَر Allahu bir derece yükseltir. Onun için benim biz namaza dördüğümüz zaman da ben mikrofonu elime aldım, döndüm ne dedim? Önümüzdeki safı boşluğu doldurun, bir. İşte bu sevap var. Allah bir derece yükseltiyor. O da bir boşluk gördünüz, doldurdunuz. Kilitli yapmıyor bunu, neden? Burası daha rahat, arkası. Sen giderken safı sık yapayım, doldurur diye sana bir yanık yanık bakıyor, Hücüğe, hınırlanıyor, göl çekildi. Bilmediği için. sakın sık oydası makbul. Boşluk olmaması makbul. Boşluğu doldurmak sevap. En tarafa atılan adım çok sevaptı. de Saf'ın muntazam olması namazın ikanesindendir diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte. Yani Saf böyle olmayacak. Nasıl olacak? Gündüz olacak. İç çekilmiş gibi olacak. Öyle ee, olursa olur? Namazı kılanlar namazı tam ikame etmemiş olurlar, tam kılmamış olurlar. Neden? Safı yeri yapılan da ondan. Safı da müntazama yapacaklar. Safın imkizamı da namazın ikamesinden bir parçadır. Onun için ne diyoruz? Aman omuzlarınıza bakın, aman ayak uçlarınıza bakın, hizayı sağlayın. Neden? Namazınız tam olsun diye diyoruz. Bunlar önemli şeyler. Bunlar ne faydası var, ne hikmeti var? çok kaydası çok hikmeti var, imtizame alıştırıyor biz. Namaz vakitlerinin ne kadar büyük kaydası var? Bizi zamana bağlıyor. Dünya üzerinde hangi milletin böyle zamanla bu kadar yakın ilişkisi vardır? İkindi oldu mu? Olmadı mı? Üç dakikan var, beş dakikan var. Efendim, daha bu saatler çıkmadan önce saat dolusunda, efendim, her Şeyde, caminin duvarında bir çizgiler vardır, çizgiler vardır, Eğle ne zaman olur, ikil gün ne zaman olur, güneşe göre efendim, vesaire vesaire Müneccimler vardır, muvakkitler vardır. Muvakkit ne demek? Vakti tayin edici insanlar. Yani takım yok. Takvimde ikinci şurada okunuyor diyoruz. Bizim için şimdi kolay. Eskiden bunun hesabını yapan görevliler vardı. Ve e, saatler vardı, güneş saatleri vardı. Bazı camilerde böyle yatay bir zemin üzerine dikilmiş çubuk işaretler. Bazı camilerde de insanlar bozmasın, masın diye bir yarta, efendim böyle sivri bir şey işaretler, efendim bir takım çizgılar, işte oradan namazları hesap ederlerdi. Bunlar efendim e, önemli olan hususlar namazın tamam olmasını sağlıyor ve insanı şeye alıştırıyor intizama alıştırıyor Efendimiz Önemli olmasaydı önem vermezdi. Efendimiz saflarla arasına girip, sen geri git bakayım, sen öne çık bakayım, böyle hüzaya sokardı. Hakikaten insanlar da bazen dikkat etmiyorlar bunu. Yani ben o kadar mikrofonun önüme alıyorum, şöyle diyorum, adam etekilerden bir karışıyor, önde farkında değil. Veya GMT farkında de değil, veya saf o doğru böyle gitmiş, şöyle dönmüş derken bozu gibi, kırılmış. E şöyle bir sağda sonuna bak. Kimisi de yamuk duruyor, ötekileri değil ki, düzel düzel. Yani sen yamuk duruyorsun, sen bunu ne yamuk duruyorsun, başkalarının yamuk duruyor, ortadakine bakacak. İmamın arkasında ortadaki insana bakacak, nizayı öyle sağlayacak. Sen de yamuk durursan herkesi yamuk tutursun tabi. Senin duruşunun önemi var, bu bir matematik geometri meselesi. Evet, demek ki safları muntazan yapacağız, çünkü Allah rahmet ediyor, Melekler dua ediyor. Bir de önümüzde boşluk dolduracağız. Sahlarımız sımsık olacak. Dünyanın versis gibi. Yani birbirine iyice kenetlenmiş kaladeleri gibi olacak Müslümanlar. Birbirini sevecek, birbirine yardım edecek, birbirinin yardımına koşacak. Bizler iyi Müslüman olmadığımızdan Müslümanlar dünyanın her yerinde sıkıntı çekiyor. İyi Müslüman değiliz. İyi Müslüman olsak böyle olmazdı. Maalesef. Allah bizim kusurlarımızı lütfuyla ısrar Evet dört şerif ve bu kısım hadis böyle menakibi kim ve neyinü fi ve subbu el hald fi ma dunken mislen aliz halbet bu da mahdi tahammel rahmetullahi ve taberani gelen bir hadis şerif Ebu Umar'a El-Bahili radıyallahu anh davisi ne Bu da aynı konu Ne buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu rivayete göre Ümmün Allah'a ve melaik edemem Hem melek, hem Allah'ın melaik edemem Hem melekleri Yusallu'na, salatü selam ederler Ama Allah'ın salatı rahmetten demem Meleklerin salatı dua demek Bunu unutmayacaksınız Allah da melekleri de Salat ederler. Kime? Al Alessafil evvel. İlk safa e, salat ederler. Sevlu susuz yapın. Saflarımızı müsavi yapın. Yani mütezem yapın. Dündüz yapın demek. Ve hâfıdehne menakib için omuzlarımızı hizaya getirin. Omuzlarımız arasında hizayı sağlayın. Birisi önde, birisi arkada falan olmasın. Sonra Vendegnur P.A.D. İsyanicum kardeşlerimizin elinde Efendim elleri ne karşı yumuşak olun. Bu ne demek? Şimdi yan yana duran insanın elleri birbirine değiyor, kolları birbirine değiyor. Kimisi böyle neredeyse bese değerine değsin saptıracak canını çıkartacak, ciğerini patlattı, cizlek neyse karnından kızıyor, niye girdin araya diyor hava sıcaksa efendim bilmem neyse filan kızıyor kimisi, ya Ve veyahut ben rahat duyun, döneyim diye fazla parsel kapmak için yer kapmak için geniş duruyor böyle, sopa istemiyor seni araya bu hısa Suudi Arabistan'da bunu çok görüyorum, böyle ayaklarını açıyorlar köpü gibi şaşıyorlar, böyle ben şimdi bir dert sonra diyorum diyorum, kendim arkadan, masdan böyle bakıyorum. Bir dert inip şey yaptıktan sonra o duyu gidiyor tabi. Fakat araları böyle böyle seyrek seyrek. E ne oldu? İlk başta şiştiniz oradan, iki tarafa böyle sert gördünüz oradan. Bakın diyor Peygamber Efendimiz, ellerinizi kardeşlerinizin yanında yumuşak tutun yani. Böyle sert olmayın böyle. Şimdi yumuşak. Resmi olsun, o sütül halen ve boşlukları doldurun. Ha, şurada bir insan girecek yer var, hemen oraya girmek lazım. Sütül halen, o o boşluğu doldurun, kapatın. Sonra ve ince şeytan öyle hulifi mademetin müsel hazır, hacir, şeytan çünkü sizin aranızdaki boşluklara şey gibi girer, efendim. Hazret gibi girer. Hazret ne demek? Hazretin birkaç manası var. Efendim bir manası kara karga demek. Kara karga gibi efendim bir akre. Boşluk gördünüz? Bir manası kara koyun demekmiş. Efendim çeşitli manaları var. Ee, kuşlardan efendim. İşte karlı veya böyle kara kaz filen gibi izah ediliyor. Efendim koyunlardan da ku kulaksız kara koyun gibi, kulaksız kuğruksuz yönde olan efendim bir çeşit koyuna derlermiş. Bir de kargaya derlermiş, e, ekin kargasına derlermiş. Ekin kargaları böyle olup, aralara girip böyle tık tık, tık şey aldıkları gibi şeytan da arada boşluk girince, gelince girer. O bakımdan şeytana araya sokmamak bakımından şeyleri gördürmek lazım. Soğuklular da şeytan araya girmesin de ayaklarını açıyor aslında. Araya birbirlerine yaslanıyorlar ki şeytan girmesin diyor ama yumuşak olacak. Çünkü çok serbest olunca öyle bir ısrar diyorlarsa daha iyi olur. Onları genişken kapatmaya çalışıyorlar. Bir vakatta pilleri bitiyor, kalkıp zaman aralık kalıyor. Şeytan yürüyor o zaman O çocuğu böyle öyle. Evet bu hadis-i de şey görmüş olduk. Efendimizin saplak hususundaki mesajatini bir görmüş olduk. İllallaha azze ve celle ve melaiketehu hatta mennete fi hücriha fi cuhriha ve hatta lhutu fil bahri leysallüne ayâ mualli minnâsel hayr Bu da yine Ebu Umane Hazretler'den Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif başka kaynaklarda da var. Hiç şüphe yok ki allah Teala hasiletleri de, melekleri de, hatta yurasındaki karıncalar bile, hatta denizdeki balıklar bile ne yükseldiğine muhakkak ki dua ederler. Allah rahmet eder, melekler, karıncalar, balıklar da dua ederler kime? Alemuallilinnas'il hayır? <gülüyor> İnsanlara hayrı öğreten hayır öğreticilerine böyle dua ederler. Hayır öğretmek çok kıymetli bir şey. Hayır öğretmek, İslam'ı öğretmek, hakikati öğretmek, dini öğretmek, hadis öğretmek, tefsir öğretmek, fıkıh öğretmek. Neyse yani bir hayırlı şeyi öğretene böyle bakın. Bizim bizim kimler dua ediyormuş, bu Her birimiz yok. Denizdeki karıncalar bile bize dua ediyormuş. Denizdeki balıklar bile bize dua ediyormuş. Tabii bu onlar bile dua ederse, melekler dua ederse ama kimsenin ne kadar güzel bir durumda olacağı oradan anlaşılır. Ve 6. Hadis-i Şerif'i de okuverelim. اِنَّ ve عَزَّ وَجَلَّ وَمَلٰيكَ دَهُ يُسَلُّونَ عَلٰىٰ أَصْحَابِ الْأَمَائِنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ Efendim, bu da sarıkla ilgili bir hadis-i şerif. Aziz ve Cemil olan allah Teala Hazretleri de, melekleri de, Cuma gününde sarık sarılmış olanlara salat ederler. Yani Allah rahmet eder, melekleri efendim dua ederler. Bu efendim Şirazi'de Taberani'de ıı, var. Efendim daha başka kaynaklarda var. i̇bn Cevzi Cevzi altında zikretmiş ama bunu teyir eden başka hadis-i şeriflerde var. Muhtemelen kardeşlerim sarıkla ilgili çeşitli hadis-i şerifler vardır. Sarık sarılmak ve onun ucunu şöyle arkadan sarıvermek hakkında hadis şerifler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sarığı tavsiye etmiştir. Kendisi de sarmıştır. Ama e, sarık bazen yıkamıyor. Bazen bölünmeyebiliyor. Sarıksız takça giydiği zaman olmuştur. Hatta başı açık kıldığı zaman olmuştur. Bazen de sarık, takça üzerine sarık sardığı zaman olmuştur. Sarık sarmak tavsiyesi vardır hadisi soruklarda. <gülüyor> Onun için işte bizim dini hıyafet olarak ise imamlar sarık, şey yapıyorlar. Sarığın her sarması sevabın artmasına sebep olur. Her sarmasına bir kevr derler, her kevri bir miktar daha sevabın bir kat daha artmasına sebep olur. Binaenle biraz uzunca olmalı, onun için ee, ne kadar çok sarılırsa e, sevabı çok olur. Böyle sarıklarını sarı, efendim e, hem başı korunmuş oluyor hem de bu İslami bir kıyafet oluyor. E, mümkün oldukça tabi buna rüya etmeye çalışmak lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi bakımından, kıyafet bakımından, kalp bakımından, kalıp bakımından, şekil bakımından, öz bakımından, her bakımdan ehemlin e, azına uygun hareket edenlerden eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Ya ya Allah,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 ya Ali'n ca Ya Ali'n ca Ya Ali'n ca Ya Ali'n ca Ya Ali'n Allah'ın şanı Allah'ın şanı şununun dostum gazilerle birlikte